Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba Merhabalar. Günaydın Marmara. Günaydın. Günaydın, Günaydın Erastan sağlam. Günaydın Özdeş. Evet özel program yapıyoruz. Avrupa ne konuşuyordu? Avrupa eminiz açık radyo konuşuyordur baştan aşağı ama olsun sen önce başta ne <gülüyor> soracaksın? Kesinlikle <gülüyor> Avrupa baştan aşağı açık radyoyu konuşuyor. Bir önden bir Fransa birazcık Fransa'da bir seçimler oldu. Evet. E, Fransa'dan seçimlerden bahseden ben biraz önde, önden ondan bahsedeyim. Sonra Açık Radyo hakkında ne dediklerine geçeceğim. Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberlerde, yorumlarda. E, Fransa'yla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani seçimleri takip ediyoruz. İşte siz de zaten Açık Gazetede anlattınız. E, bu Fransa'daki seçimlerle ilgili olarak 2 ayında çıkan küçük bir haber yorum vardı o benim dikkatimi çekmişti şimdi dinleyici destek günleri bağlamında e, bu haberi hatırladım ben e, şöyle bu haber e, Fransa'nın en ücretsiz gazeteler hariç en çok satan en yüksek e, tirajlı gazetesi West France e, bu e, Ekim 2021'de bir açıklama yapıyor diyor ki bizim işte e, 2022'de yapılacak Cumhurbaşkan seçimleri öncesinde anket yınlamayacağız e, diyor. E, anket yani Türkiye'de de öyle Avrupa'da da öyle ama Fransa'da ekstra bir işte bu seçimler öncesinde e, anketlere çok ekstra bir ilgi var anladığım kadarıyla Fransa'da. Örneğin geçen 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 560 anket e, yapılmış. İnsanlar sürekli böyle bir anketleri e, konuşuyorlar. İşte kim önde kim arkada falan. Ee, ama böyle bir ortamda West France e, anket e, yapma, e, anket yapmama ve yayınlamama kararı aldı. Bunu da genel yayın yönetmeni şöyle e, açıklıyor: Anketlere ayrılan zaman, siyasetçilerin ve medyanın dikkatini insanlar arasında asıl ezlem olan şeylerden başka yönlere çeviriyor. O asıl ezlem olan şeyler, derinlikli alışveriş. Fikirlerin tartışılması, insanların gündelik hayat deneyimlerinin, kaygılarının ve umutlarının dinlenilmesi, duyulması. Biz bu yüzden hanket yayınlamıyoruz e, dediler. E, şimdi Türkiye'de de bu isimler, işte şu ittifak, e, şu adayı koysa kaç e, oy alır falan filan. Hani Bugünlerde sıkça bu tip e, gündemleri, yorumları duyuyoruz. E, başka mecralarda duyuyoruz ama. E, açık radyoda pek bunlardan e, konuşulmuyor bir yandan evet anketler kimse işte anketleri çöpe atmaktan gündemimizden çıkartmaktan bahsetmiyor ama Fransa'daki gündemin bana düşündürdüğü şey bu yorumun olan olayın düşündürdüğü şey meseleleri birkaç kişi etrafında birkaç rakam etrafında ve yüzeysel şekilde tartışmak diye bir şey var bir yandan da hayatı bütün karmaşıklığı içinde derinliğiyle farklı yönleriyle anlaşmak e, anlamak kavramaya çalışmak ve bunu aktarmaya çalışmak var. Meselelerin özünü kaçırmamaya çalışmak. Hakikat dediğimiz şeye yaklaşmak ve onu bulduklarını insanlarla paylaşmak diye bir şey var. E, tüm bunları anlatırken aklımda Açık Radyo var. Açık Radyo'nun Böyle bir mecra olduğunu düşünüyorum ben. Bazı gündemler son derece yüzeysel ve birkaç figür etrafında tartışılırken açık radyoda meseleleri derinliğine ele alan belki tüm hayatını yıllarını buna vakfetmiş ve buradan çıkardıkları şeyleri insanlarla paylaşan programcılar var. Açık Radyo bana tüm bunların bir araya geldiği bir platformmuş gibi geliyor. O yüzden çok değerli, çok kıymetli buluyorum. Açık Radyo bilgeliğe uzmanlığa derinliğe gerçek tartışmaya kıymet veren ve bunun kıymet bulduğu bir yer. E, bu arada hani Eurotopics olarak Avrupa'nın gündemini e, taşımaya çalışan bir mecra olarak işte Avrupa'da farklı ülkelerde insanlar birbirinin ne düşündüğünü ne düş ne konuştuğunu bilsin e, diye bunu duyurmaya bunu e, asıl hedefimiz bu olan bir yayın olarak. E, Eurotopics olarak işte e, biz de açık radyoda bulunmaktan böyle bir platformun içinde yer almaktan çok mutluluk e, duyuyoruz. Bunu da bu vesileyle söylemek istedim. Evet biz de paylaşıyoruz elbette bunu. Yani bu medyanın durumu e, içinde bulunduğumuz e, hem iklim krizinde hem de savaş krizinde ki iklim krizinde savaşın da, kökünde de aynı şey fosil yakıtlar var. Onunla ilgili medyanın da muazzam bir krizde rol oynadığını özellikle de bütün buhranın temelinde dürüst olmayan ve büyük sermayenin diyelim petrolcülerin başta olmak üzere fosil yakıtçıların kontrolünde olan milyarder medya dediği George Monbiot'un özellikle sık sık söylediği ve tekrar ettiği bizim de katıldığımız yani şahsen benim durumda ne, ne büyük bir yanılgıya düştüğü kitlenlerin ve halkların kendi bilinçlerinin gelişmesine bir set çektiğini açıkça gösteren pek çok örnek var. Daha bu sabah işte bu şeyle başladı. ITV'de verilen Miranda Whelan adlı Whelan Whelan adlı genç kızın Kamu yayıncılığı yaptığını iddia eden ITV'nin sabah programında Good Morning Britain'da yani utanç verici bir şekilde e, Britanya ticaret, ticari televizyonlarının kamu hizmeti ağ olarak kurdukları ITV'nin... E, Tamamen şey filmdeki gibi Don't Look Up filmindeki gibi sabah şovuna çıktıkları gibi şeylerin yani tanınmış oyuncuların bir aktivistin çıkmasını da tamamen baltaladıkları sunucuların ve hem sözünü ısrarla sözünü kestiklerini hem de böyle bir tehlike olmadığını ortaya koyduklarını gösteren çok acayip bir şeyden bahsettik. Richard Madeley diye bir adam. Yani çok karmaşık bir durumu basitleştiriyorsunuz, çocuk sulaştırıyorsunuz diyerek azarladıklarını ve demokrasi dersi verdiğini ve asla farkında olmadığını yaklaşan tehlikenin de savaş ortamında da şeyde de hiç yani bu iklim krizinden de zerrece nasiplerini almadıklarını gösteren bir durum medyanın bağımsız gerçek Medyanın ne kadar önemli bir şey olduğunu bir kez daha gözümüzde sokarcasına ortaya koydu. Onu bunu hatırlattığın için bir kez daha teşekkür ederim ben de. E, ben de sabahleyin dinledim sizi gerçekten çok e, çarpıcı bir durum. E, şunu düşündüm ben e, insanların. Ne, ne dinledikleri, ne izledikleri, takip ettikleri medyalar, mecralar aslında bu insanların hayatlarını nasıl yaşamak istedikleriyle ilgili bir şey de aynı zamanda. Yani kendini uyuşturarak e, gayet böyle e, işte. Kolayca heyecanlandıran haberler e, ama aslında altı boş haberler e, izleyerek, e, kendini körleştirerek, kendini yabancılaştırarak, e, kendini yabancılaştıran e, medyaların içinde de e, yer alabilirsin. Bunları izleyerek de hayatını kurabilirsin. Daha e, derinleşerek, e, daha dürüst. ...daha gerçek bir hayat e, yaşamaya da çalışabilirsin. Tüm bunlar izlediğin, dinlediğin şeylerle çok e, alakalı şeyler. E, ve Açık Radyo'da burada bizim hani tutunduğumuz e, biricik, çok kıymetli bir dal. E, Açık Radyo'yu hep beraber oluşturuyoruz. E, Öne ayak olanlar var. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz. Bu, bu bir platform programcısıyla, dinleyicisiyle, destekçisiyle bunu hep beraber yaratıyor olmak da son derece... Güzel bir şey. Ben de son olarak bu noktada dinleyicilerimizi bize destek olmaya hep beraber Açık Radyoyu güçlü bir şekilde uzun yıllar yaşatmak üzere bize destek olmaya dav davet ediyorum. Çok çok teşekkür ederiz Tuba. Orada yani, Tuba bahsedince aklıma geldi. Amerika'da hatırlayacak olursanız Fox TV seyredenleri CNN seyrettirince fikirleri değiştirmişti. Biz evet. de açık radyoyu ne kadar daha çok dinleyiciye ulaştırırsak belki Bu, o kadar o, Evet olur. o sözünü ettiğin son derece önemli bir araştırma gidiyor. Yani para vererek üstüne para vererek sen şimdi Fox TV gibi bir Murdoch imparatorluğunun milyarderler milyarderinin medyasının bir ara ver. Ve sadece onu izleyenlere bu sefer şeyi izletiyorlar CNN gibi nispeten daha objektif diyelim. Bir şeyi parayla seyrettiriyorlar saatler saati ve fikir dünya hakkındaki kendileri ve dünya hakkındaki fikirlerinin değiştiğini de tespit etmişler araştırma sonucu. Biz de böyle bir şey mi yapsak acaba? <gülüyor> mi? Sabah güneşe izleyenleri, ah, beni falan seyredenleri açık radyo dinlettirelim. Evet, çok ilginç bir deney olabilir. Peki çok teşekkür ederiz. Durur görüşmek üzere. Hoş teşekkür ederim, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. <gülüyor>